Bismillahirrahmanirrahim. Eyhsebuna enna ma numidduhum bi malin ve banin nusariu lehum fi'l hayrat. Ayetinde kalmıştık geçen hafta. Elhamdülillahi ve salatu ve's selam ala rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mübarek surenin Geçen hafta son gördüğümüz iki ayeti 55 ve 56. ayetler O zamanın anlayışı içerisinde En büyük nimet Ve varlık, zenginlik Ki halen yine birçok kimse de Veya birçok yerde, bölgede, gelenekte böyle Bakılır olaya Mal Ve Oğullar, evlatlar... ...en büyük sebep kabul ediliyor. Cenab-ı Allah... ...kafirlere malları çok... ...evlatları çok olan kafirlere hitaben... ...diyor ki... ...daha doğrusu onları kast ederek... ...çünkü onlardan, onlara bizzat hitap değil bu ayet-i kerime... ...onlardan bahsediyor. Onlar diyor... ...kendilerine ihsan ettiğimiz... ...her bakımdan kendilerine yardım ve destek olmak üzere verdiğimiz... ...mal ve evlatların... ...onlara çok vermemiz sebebiyle, onlara bunları çokça verdiğimiz için... ...her türlü hayrı kendilerine... ...alel acele ve çabucak verdiğimizi mi zannediyorlar? Bizim onlara mal ve evlat verişimizi onlar... Bizim onlara hayırları çabucak verişimiz şeklinde mi yorumluyorlar? Öyle mi anlıyorlar? Hayır diyor öyle anlamasınlar. Bellâ yeşûru. Onlar meseleyi bütün incelikleriyle kavramıyorlar. Şuur kelimesi saç anlamındaki şardan şa geliyor aynı kökten. Şaire de aynı kökten şair deniliyor. Niye? Çünkü şair diğer insanlara göre incelikleri daha çok fark eden bir kabiliyete sahip. Kabul edildiği için ona şair deniliyor. Başkalarının fark edemediği incelikleri kendisi fark ettiği için. Aksine diyor onlar bu kaba saba şeylere bakıp aldanıyorlar. Yani sahip bulundukları mal ve evladın kendilerinin hayrına olduğunu zannediyorlar. Oysa malın ve evladın insanın kendisine hayır getirmesi, insanın onları Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirmesine bağlıdır. Mal ve evlat başlı başına bir hayır değildir. Evet evlat sahibi olmamız da hoşumuza gider, bal sahibi olmak da. Fakat onun bize hayırlı olması bizim o intihar aracını doğru dürüst kullanıp değerlendirmemize bağlı. <gülüyor> Netice ne olur Allah bilir. Ama çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam terbiyesiyle yetiştirmek için elimizden geleni ortaya koymazsak Faraza, o çocuklar iyi evlat bile olsalar, biz üzerimize düşeni yapmadıysak, Allah bizi sorumluluğumuzu yerine getirmediğimiz için sorumlu tutabilir. Çünkü sorumluluğumuzu yapmadı. Fakat sorumluluğumuzu yerine getirdik, hayırlı netice çıkmadı. Ecrimizi aldık. Demek ki evladın ve malın hayırlı olması onlar ile ilgili olarak Allah'ın öngördüğü sorumlulukların yerine getirilmesi şartına bağlıdır. Hem evladın var, hem de onlara karşı vazifeni yaptın, hem de Allah'ın razı olacağı evlatlar oldular. Hayran ala hayr dedikleri işte budur. Hayır, üstüne hayır, en güzelim. Ama Nuh Aleyhisselam elbette oğlundan dolayı ecir almıştır. İman etmedi. allah Teala'nın takdiri ve onun tercihi. Malda da aynen böyledir. Biz çalışırız. Helalinden kazanmaya çalışırız. <gülüyor> Allahü Teala dilerse mal verir, dilemezse vermez. Çalışmadık, az çalıştık, haram yoldan kazandık. İşte o yaptığımız kusurlar çerçevesinde de sorumluluğumuz vardır. Dolayısıyla bizatihi mal ve evlat verilmesi hayırlarda, allah Teala'nın bize hayırları alel acele çabucak vermesi manasına gelmez. Ona dikkat edeceğiz. Belli yaşurun dediği odur. Onlar o mallarla, evlatlarla imtihan edildiklerinin farkında değillerdir. Değillerdir. Bu arada evlat sahibi olmamak da bir imtihandır. Çünkü Allahü Teala ve yec'alü men yeşâ'u buyuruyor. Ve Allah dilediğini de evlatsız kısır bırakır. O da bir imtihandır. Bakalım sabredecek mi, tahammül gösterecek mi, evladı olanlara kıskanç gözüyle bakmayacak mı ve buna benzer. Bu da bir imtihandır başlı başına bir imtihar. Hele günümüzde evladın olmuş bir dert, olmamış ayrı bir dert. İşin hakikati bu. Ama biz yine de allah Teala kimseyi evlat sahibi olmak zevkinden de mahrum etmesin. Ayrı bir nimettir. Başlı başına bir nimettir. Fakat bunun üstüne şunu da dilememiz lazım. Ya Rabbi evlatları sebebiyle kusurları artan insanlardan eylememiş. Evlatları sebebiyle imtihanı kaybedenlerden olmuyor. Evladı olur, evladını çok sever. Namaz kılma yaşındadır, sabah namazına uyandırmaya kıymıyor. Al sana tatlı bir günah ifade edin Başlı başına bir imtihan bu. Evladın yanlış bir işe dadanmış, Annesi diyor ne olur ona işte söyleme. Onu üzme faraza. Anneler daha merhametlidirler ya. Veya annesi kızına söylenmeye kıymaz. Oğluna söylemeye kıymaz. Veya babası. Biri kıymaz ömrü de itaat ederse ikisi de imtihanı kaybeder. Bu işi bir usulü olması lazım. Yolu yordamı olması lazım. Ha, bu arada ...içinde bulunduğumuz aslın... ...çocuklarımızı kapmaya hazır bir canavar... ...olduğunu da unutmayacaksınız. Unutmayacağız. Evlatlarımıza karşı... ...alakamız, idaremiz, terbiyemiz... ...de mutlaka bu fonksiyonu da... nazar itibara alacağız. İslam cemiyetinde... Ailenin Müslüman, sokağın Müslüman, eğitimin Müslüman, caminin ve cemaatin her şeyiyle Müslüman olduğu bir yerde anne babanın çok fazla uğraşmasına da gerek yok diyebilirim ya. Yani. Nereye giderse senin gibi birileriyle karşılaşacak çünkü. Amcasına gitse amcası senin gibi Bakacak ona veya onun oğlu senin yeğenin yanına gelse sen de babası gibi ona bakacaksın. Toplum Müslüman olunca. Sokağa çıksa ben küçükken benim yaşımdakiler hatırlar. Şehrimiz bu muhid küçük. Komşularımız bize müdahale ederlerdi. Faraza kötü bir söz söylemiş olduğumuzu duysun komşumuz. Onları görünce çekinirdik yani. Babamızı, abilerimizi görmüşüz gibi onları hesaba katardık. Yol açardık, konuşup bağırıp çağırıyorsak sesimizi kısardık, bağırmazdık, bir şey söylemezdik vesaire. Şimdi sosyal kontrol de yok, toplumsal kontrol de yok. Toplumsal kontrol olmayınca ne olur? Sokak Müslüman olması demek kastettiğimiz Bu. Toplumun Müslüman olması demek kastettiğimiz bu. Çocuk İslam'dan başka bir şey görmüyor. Burada ara ki İslam'ı bulasın. Hele o çocuk şeytan ona İslami olanı da görmemesi için ne lazımsa her türlü tanevereyi yapar. Her türlü şeytanlığı yapar ve çocuğu İslam'ı görmekten, İslami olanı görmekten alıkoyar. Daha dolayısıyla çocuklarımızı günümüzde eğitirken şu içinde bulunduğumuz şartların İslami olmayan bu ağır şartları da mutlaka nazara itibarı alır. Hatta bazen iş tersine dönecek bu sefer. İş tersine Çocuklarımız okullara gidiyorlarsa liselerde, üniversitelerde, şurada, burada. Kadın erkek kız ihtilatının çok ve kolay olduğu bir ortamda e yine, eğer yine edeplerini, terbiyelerini, iffetlerini hayalarını koruyabiliyorlarsa, o çocuğun elini öper, elini öper başımıza koyarız. Ve evet. e bu tarafı da var. Yani e, çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı dezavantajları da hesaba katarak onları değerlendirmesini bilmemiz lazım. Yoksa zulmederiz. Kolay değil. ...İs ve şeytanları cirit atıyor. Zor bir hadise. Tabi kolaylık versin. Şimdi... ...arkasından... ...iki tane Kur'an-ı Kerim'in... ...usulüdür bu. Bir mevzunun... ...ifade ise ...menfi yanını anlatıyorsa... Bir de onun karşısını, karşısındaki olumlu, müsbet olan durumu anlatır. Burada mal ve evlat fitnesine kendilerini kaptırarak sahip oldukları malın ve evladın Allah tarafından kendilerinin iyi kabul edildikleri anlamına geldiğini ve böyle yorumladıklarını görüyoruz. Bunun tam karşısında ise müminlerin tutumunu görüyoruz. Deöl ki Estağfurullah. İnnellezîne hum min haşyet rabbihim müşfikûn. Şüphesiz Rablerinden duydukları haşyet sebebiyle korkanlar. Evet başka Vellezîne hum bi ayâti rabbihim yûminûn. Rablerinin ayetlerine iman edenler. Ve onlar, Rabblerne orta takosuzlar. Ve onlar, Rabblerne ortak da Ve onlar, Rabblerne orta takosuzlar. Ve onlar, Rabblerne orta takosuzlar. Ve Ve onlar, verdiklerini verdikleri zaman kalpleri korku ve korkar korku içindedir. Kalpleri titreyerek verirler. Niçin? Çünkü onlar Rablerine dönecekler. Rablerine dönecekler diye verdiklerini verdiklerinde kalpleri titreyerek korkarak verirler. Bunlara ne olacak? 61. ayet-i kerimede Ulaike yusari'una fil hayrat ve hum leha İşte onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. Veya ellerini çabuk tutarlar hayırlı işler yapmaktan. Bu sebeple de onlar o hayırlı işlerde öne geçen kimselerdir. Demek ki hayırlı işlerde öne geçenlerden olabilmek için biz Mümin Rabbinden haşyeti dolayısıyla ne yapar? Korkar. Haşyet tam korku değil. Haşyet, allah Teala'nın azametini, kudretini tasavvur ederek, tasavvur ederek, onun her halükarda, ...sana gücünün yeteceğini bilerek... ...onun ikabından cezalandırmasından çekinmektir. İşfak ise... ...yani şefkat kökü de buradan geliyor, aynı köktendir. İşfak ise... ...çekinmek demek. Tetikte olmak demek. Hazerde olmak demek. Yani... Ya beni cezalandırırsa, ya bundan dolayı beni azaplandırırsa endişesiyle yaşamak demek ifade edildi. Çünkü muşfikun kelimesi ism-ı faildir. Yani etken ortaçtır, şefkat ederler, korkarlar, çekinirler, korkanlar çekinenlerdir. Fiilde zaman kaydı vardır. İsimlerde zaman kaydı yoktur. Dolayısıyla bu şekilde çekinmek sürekli bir vasıftır. Kimi? iman edenler. Ve onlar ki Rablerinin ayetlerine iman eder. İman ettikleri için gereğini yerine getirirler. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Ve onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. Ne demek Allah'a ortak koşmak, Rabbimize ortak koşmak? Allah'a ait olan sıfatlarda, fiillerde, ...onunla beraber başkalarının da ortak olduğunu kısmen veya tabağın kabul etmek ve buna inanmak demektir. Örnek... ...İbrahim dedi ki aleyhissalatü Selam ...Nemru'da... ...benim Rabbim... ...öldürür ve diriltir. Değil mi? O da ne dedi? قال... Ben de öldürürüm. Ben de diriltirim. Güzel. İbrahim Aleyhisselam ona ne söyledi? Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Batıdan battırır. Haydi sen bunun aksini yap. Diyor. Günümüz müşrikleri ne diyor? Günümüz müşrikleri diyor ki Allah yarattıysa yaratmıştır. Mekkeli müşrikler de, önceki müşrikler de böyle diyordu. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Allah yarattı diyecekler. Arkasından soru nasıl geliyor? E <gülüyor> ma Allah. Allah'la birlikte bir başka ilah nasıl olabilir? İlahın vasfı ne? İlahın vasfı, onun emredici olmasıdır. Ulûhiyeti kabul etmenin vasfı nasıl olur? Yani ilahın ulûhiyetini nasıl kabul edersiniz? Onun emretme gücünü tazim cihetiyle kabul etmenizdir ilahlaştırmak. Tazim ve tağbud niyetiyle onun emrediciliğini kabul ederseniz ne olmuş olursunuz? Onun ulûhiyetini kabul etmiş olursunuz. Yani diyor ki ey Allah şu demektir. Peki Allah'la birlikte hüküm koyacak bir başka ilah var mıdır? Allah'la birlikte koyduğu hükmü kabul edilecek ve tazim edilecek bir başka ilah olabilir mi? Bu demektir. O halde bir müminin veya insanın Rabbine ortak koşmaması demek emir ve hükümlerinde Allah'a ait olan emir ve hükümleri ondan başkasında görmemek demektir. Emir vermek, hüküm koymak yetkisini Allah'tan başkasında görmemek, hiçbir şekilde kabul etmemek demektir. İşte Allah'a iman etmenin vazgeçilmez bir unsuru Allah vardır dediğin gibi Haliktir, razıktır, kainatı yaratan, kainatı idare edendir gibi sıfatlarını tek tek kabul ettiğin gibi onun uluhiyeti ile alakalı sıfatlarını ve isimlerini de kabul etmektir. Alemlerin Rabbidir derse bir kimse Allah Alem-i Allah'ın rububiyetini kabul etmiş olur. Fakat hakim sıfatını ben kabul etmiyorum derse Ulûhiyetini reddetmiş olur. Çünkü hakim isminin bir gereği de sağlam hüküm koymasıdır. Ben onun hükmünü kabul etmiyorum dese bir kimse, hem lafzi olarak veya bu manaya gelecek anlayışı ile o kimse Allahü Teala'nın hakim ismini reddetmiş olur. Kabul etmemiş olur. Peki ne yapar ne yapar mutlaka birisi hakim olacak, hikmetli hüküm koyan birisi olacak. Allah'tan aldığı bu sıfatı ismen söylemesek bile, başkasında gördüğü için velemki lafzan hakimdir demez. Sana Allah'ın kanununa şeriatına rağmen kanun yapma hak ve selahiyetinin olduğunu kabul ediyor musun? Ettin mi? Allah'ın hakim vasfını ona vermiş oluyoruz. Maalesef günümüzün şirkinin en bariz, en tehlikeli, buna rağmen en fark edilmeyeni ve en yaygın olanı budur. Şeriat koymak, hüküm koymak, emir vermek, yasak vermek, koymak insanın hayattaki tasarruflarıyla alakalı sadece ve sadece Allah'a ait bir haktır. İnsanların ise, insanlar arasında amir memur elbette olacaktır. İnsanların ise emretme alanları iki şarta bağlıdır. Bir, Allah'ın ve Resulü'nün orada emir ve hükmü olmayacak. iki insanın içtihadıyla koyduğu emir ve hüküm, Allah'ın koymuş olduğu emir ve hükümlere, Resulü'nün belirtmiş olduğu emir ve hükümlere aykırı olmayacak. Yok efendim ben de emrederim. Faraza. İşte, benim amirimdir, bana su ver dedi. Veya babamdır, bana su ver dedi. Bunun şeriatla çatışan bir tarafı yok ki. Önemli olan ayet-i kerimenin belirttiği alanlara dikkat etmektir. Ne diyor ayet? Estaizu billah. Mâ kâne <limu'minin velâ mu'minetin> İzâ ve la mu'minetin ıza qadallâhu ve rasûluhu emran An yikona lhomul xiyaratu, min amri. Allah ve Resulü herhangi bir hususa dair bir hüküm vermiş ise, erkek olsun, kadın olsun, hiçbir mümin o hususta istediğini istediğini tercih edemez, istediğini yapamaz, istediği tercihte bulunamaz. Mesele burada. Allah'a ve Resulüne ait olan hak ve salahiyet, başkasına tanınmadığı sürece Allah'ın izniyle şirk mevzu bahis olmaz. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْهُ وَقُلُوبُهُمْ مَجِلَهُ Çok dikkat çekici bir ayet. Namazı sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyse kılarız gözümüzde çok büyük görünmez. Oruç hakeze. Fakat mal canın yongasıdır demişler. Cebinden çıkartıp bir şey vermeye gelince iş zorlaşır. Versen mi vermesen mi? Daha az mı versem, daha çok mu versem? o kardeşim hep veriyoruz zaten falan gibi yığın yığın düşünceler insanı gelir istila eder. Veya en sinsisi ne biliyor musun? Şu anda elim biraz dar. Hele bir elim rahatlasın. Füf ben ne biçim iyilikler yaparım. Şeytanın en ciddi tuzaklarından birisi bu. İyilikleri geleceğe ertelemeyelim. Geleceğin geleceği belli değil bir defa. Geldiği zaman senin o niyeti muhafaza edip etmeyeceğin belli değil. Veya o ihtiyacın devam edip etmeyeceğin belli değil. Onun için zamanı geldiği zaman, denk geldiği zaman özellikle Sadaka ve infak hususunda hiç tereddüde ve gecikmeye kalmayacaksınız. Kalmamalıyız. Size derken benim için de geçerlidir yani. Hepimiz için böyle. Bu budur. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde söylüyor Siz Allah yolunda her ne harcarsanız Allah size onun yerini tutacak başkasını verir. Ve biz bazen yaptığımız iyiliklerin karşılığını fark etmeyiz. Nereden bilirsin sen yaptığın bir iyilik karşısında Allahü Teala'nın senden takat getiremeyeceğin çapta büyük bir musibeti uzaklaştırmadı. Nereden bilirsin bundan dolayı Allahü Teala seni günahlardan alıkoymadı, günahlara karşı korumadı. Çoluğuna çocuğuna gelebilecek bir belayı bir musibeti önlemedi. İlla biz, evet ben bir lira verdim Allahü Teala da iyiliğe karşı on verecektir, helepek yakında bir on lira verecek. Allahü Teala ile böyle bir pazarlığa kimse girmesin. Allah bize şartlı mı veriyor? Biz şartlı verelim. allah Teala bize veriyor ve bizden bir kısmını onun yolunda harcamızı istemiş o kadar. Hepsini değil. Bir kısmını hak eden yerde hak ettiği kadar. Peki verdik yaptık. Halimiz Hı -hı. ne olması gerekiyor? Oh elhamdülillah bugün de bu iyilik yaptım. İyi Allah şükür. iyiliklerimiz çok oldu. Nedir biliyor musunuz? Ucubdur, ucub. İnsanın yaptığını beğenmesi, yaptığından razı olması ve yaptığını yeterli görmesi. Daha önce bahsetmiştim. Mahşerde Cenab-ı Allah hesap gününde amelleri çok birisini hesaba çekecek. Ondan sonra Cenab-ı Allah meleklere diyecek ki sorun ona ameliyle mi ona mükafat verelim veya karşılık verelim yoksa rahmetimizle mi muamele edelim? Çok amel etmiş ya muhterem bana amelimle muamele edin derim. Cenab-ı Allah, o zaman ona vermiş olduğum gözlerden sadece birisi mi? Birisi İşlemiş olduğu amellerin karşı kefesine koyun. Onun amelleri bu tarafta bütün amelleri 70 yıl, 80 yıl, kaç yıl yapmışsa, öbür tarafta sadece bir göz. Tartılacak ve göz ağır basacak. Ağır basacak. Sen kendi hakkında hükmünü kendin verdin. Haliyle cehenneme gideceksin. Melekler, azap melekleri alıyor, onu cehenneme götürüyor. Yolda giderlerken gözü arkalarda cenab Allah'ın emriyle melekler soracak. Niye arkana bakıyorsun? Rabbimin rahmetini ümit etmeye başladık. İşte şimdi nimeti hak etti diyorsun. Budur. Yani Cenab-ı Allah'ın bu nimetlerini hele hele Verdiği nimetleri münkeratta kullandıysak, razı olmayacağı yerlerde kullandıysak, o zaman o nimetler bir de üzerlerine vebal de getirirler. Onun için mümin özellikle en zor yapılan hayırlı iş vermek olduğu için verdikleri vakit kalpleri, Korku içerisinde verirler. Yani ya ya kabul edilmezse ya kabul edilmezse o korkuyla verirler diyor. Niçin? Çünkü Rablerine dönecekler diyor. Rablerine dönecekler ve yaptıkları şey diyecek. Çok fazla mal da vermiş olabilirsin. Cenab-ı Allah dilerse bir zerrecik riyakarlık sebebiyle senin o infakın da hükümsüz kılar. İnfakını hükümsüz kılar. Üstüne de vebal de verir. Günahta yazar. Ve zulmetmiş de olmaz. Onun için bunlara dikkat etmek icap ediyor. Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Şu anda da huzurundayız. O halde amellerimiz ile kalbimizin daima Allah tarafından görülmekte, kontrol edilmekte olduğunu hatırlayalım, unutmayalım. Gözün harama baktı. Derhal Allah'ın senin kalbini gördüğünü hatırla. Ne kadar erken hatırlarsan kendini günahtan o kadar çabuk, günahı sürdürmekten o kadar çabuk alıkoyar. Elin harama uzanacak, Allah'ı hatırla. Allah'ı hatırlamak Allah'ın kulu üzerindeki en büyük nimetlerindendir. En büyük nimet Allah'ın kendisini kuluna hatırlatması... Kulunun onu hatırlamayı sağlaması, kula verdiği, yaptığı ihsanların en büyüklerindendir. Çünkü Allah'ı hatırlayarak, imanınızı hatırlayarak Allah'ın yasağını işleyemezsiniz. Hadis böyle diyor. Mümin mümin olarak zina etmez diyor. Mümin mümin olarak hırsızlık yapmaz Mümin, mümin olarak içki içmez. İmanının kalbinden gitmesi manasına değil, imanından gafil kalır o haramı işlediği vakit. Günah zamanları gaflet zamanlardır. İmanın unutulduğu, imanın faal olmasının ...etkin olmasının... ...şu veya bu şekilde... ...önlendiği veya sağlanamadığı zamanlarda insan günah işler. Yoksa... ...kişinin imanı... ...uyanık ve diri ise... ...insan o iman ile birlikte... ...o uyanıklık ve dirilikle birlikte vebal... ...işlemez. i̇şlemez. Onun için... ...Rabbimizin huzuruna döneceğimizi... ...ahireti hiç hatırdan çıkarmayacağız. Ahireti en çok hatırlayanlar... ...dünya hayatlarını en güzel yaşayanlardır. Ahiretlerini en çok hatırlayanlar... ...dünya hayatlarını... ...Allah'ın en çok razı olacağı şekilde yaşayanlardır. Veya Allah'ı en çok hatırlayan... ...Allah'ı en çok razı edecek şekilde yaşar. Onun için cenab Allah ne diyor? Allah'ı anmakla kalpler mutmain olur. Kalbi bozan ne? Günahtır. Allah'ı hatırlamak da insanın günahtan kendisini alıkoymasıdır. Veya Allah'ı hatırlamak seni günah işlemekten koyacak hale gelecektir. O zaman kalpler Allah'tan korkmakla yapmış olur, ürpermiş olur. İşte bu şekilde Rab'lerinin huzuruna dönecekleri için çekinenler için ne diyor? Ulaike yusari'une fil hayrat. Onu anlatmaya çalıştık. İşte onlar bu şekilde iman ettikleri için hayırlı işlerde Ellerini çabuk tutarlar. Acele ederler. Geciktirmezler. Geciktirmezler. Hayrı geciktirmeyin. Şerri de tacil etmeyin. Şerri erteleyin, erteliye bildiğiniz kadar. Hiç gün almayın. Fakat hayırda Elinizi çabuk tutun. acele etmemiz lazım. İşte böyle oldukları için vehum leha sabiqul. Onlar o iyi işleri kendileri öne geçerek yaparlar. O işleri yapmakta onlar öndedirler. Bu işlerle öne geçarlar. Her bir hayırı veya birçok hayırları yapmak imkanımız olmayabilir. Olması halinde yapıp yapmayacağımız hayırları şu imkanım olsaydı şunu da yapardım, bunu ya da yapardım diye vakit geçireceğimize, o anda imkanımız olan hayırları yapar. Bir Kur'an ayetini mi okuyabiliriz veya öğrenebiliriz? Onu yapalım. İki rekat namaz mı kılabiliriz? O esnada onu yapalım. Bir cahile bir meseleyi, bir ilmi meseleyi mi öğretebiliriz? Onu yapalım. Bir muhtacın elinden mi tutabiliriz? Onu yapalım. Velhasıl hangi durumda neyi yapabileceksek, kolayından başlayarak yukarılara doğru yapabildiklerimizin zorlarına da ne yapacağız? Tırman aşağı, geçeceğiz. Çünkü ne diyor? Beled suresinde ve ma edrakel akaba. Akaba yokuş demek. Akabe nedir diyor? Nereden biliyorsun Akabe'nin ne olduğunu? Akabe Fekkur Akabe diyor. Köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Köle satın alacaksın hürriyetine kavuşturacaksın. Günümüzde insanları artık ins ve cin şeytanlarından kurtarmaya çalışmak en azından köle bulamadığımız için o köleleri kurtarmak mesabesinde olur inşallah. Onun için uğraşalım. Fekkura <fey> qabe. <kavga> başka yahut. Ev <fey> it'amun fiyevmin <fey fey> <fey> zi mesgabe. Kıtlık, geçim darlığının sıkıntısının olduğu bir günde yemek yedirmek. Yetimen zâme akrabe. Ya akrabalığı olan bir yetime. Öncelikle oradan başlayacaksınız eğer öyle varsa. Çevrenizde. Ev miskinen zâme atmada. Veyahut da açlığından yerlere düşmüş. Yoksul birisine yemek yedirme. Hayır yollara hamd olsun pek çoktur. Dolayısıyla kimse... ...şu hayırı yapamıyorum, imkanım yok demez Yapabildiği hayırları yapsın. Yapabildiği hayırların hepsini yapsın bakayım. Ondan sonra yine vakti ve imkanı varsa... ...ona hayır bulunur. Hayır bulun. Allah'ı anmak, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet öğrenmek, ...bir ilmi meseleyi öğrenmek... ...bir muhtacın ihtiyacını görmek... ...bir ne bileyim yani maddi, manevi her türlü bir şey. Budur. Bunlara dikkat edersek Allah'ın izniyle hayırlarda hem acele etmiş, hem de öne geçmiş oluruz. Cenab-ı Allah bizleri hayır işlemekten nasibi pek yüksek olanlardan eylesin bu dünya hayatında her vesileyle en hayırlı olanı daha çok hayırlı hayırlı hayırları işlemeyi kolaylaştırsın inşallah. Kaldığımız yerden birazdan devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 62. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağidübillah. Ve la nükellifu nefsen illa us'aha. Biz hiçbir nefse takatinden gücünün yetebileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Bunun bir iki manası var. Bir, Cenab-ı Allah'ın yerine getirilmesini istediği emirler, riayet olunmasını istediği yasaklar, insan gücünün yapabileceği işlerdir. Bunlar insan gücünü normalde aşmazlar. İkinci manası, eğer buna rağmen bazı hallerde ...bazı kimselerin... ...gücünü aşacak olursa... ...o takdirde de Cenab-ı Allah... ...şöyle buyuruyor... mece alallahu aleykum fid dini... ...min harac. Allah... ...sizin aleyhinize... ...dinde... ...herhangi bir zorluk... ...bırakmadı. Bunu daha önce... ...Hac suresinde... ...görmüştüm. Dolayısıyla... zorluk olan yerde kolaylık cihetine gidilir. Nitekim, mesela oruç ile ilgili ayet-i kerimede ne diyor? Oruç tutmaya gücü yetmeyenler bir yoksulu doyuracak bir fidye versinler. Diyor. Bitti. Ondan sonra Yolculukta veya hastalıktaysanız orucunuzu açabilirsiniz gibi. Bu ve benzeri hükümlerden hareketle İslam fukahası şunu söylemişlerdir. Kaide bu fıkhi kaidedir. El meşakkatü teclibü teysir. Zorluk kolaylığı celbeder. Kolaylığı sağlar. Kolaylık ...sağlamayı gerektirir. Zorluk kadar. zorluk. Cenab-ı Allah... ...yiyecek başka bir şey bulamayan bir kimsenin... ...açlıktan ölmektense ona... ...eğer yiyecek haram bir şeyler varsa haram dahi olsa... ...açlıktan ölmesindense haram şeyler yesin diyor şunlar şunlar şunlar size haramdır. İlla maduturiltum ile diyor. Kendilerine zaruret derecesinde ihtiyaç duyduklarınız müstesna. Elbette. Zaruretin de zarureti kaldıracak kadar haramdan istifade etmeye imkan veriyor. Yiyecek hiçbir şey yok faraza. Leş var, mesela haram et var, başkasına ait gasp edilmiş mal var veya gasp edeceksin veya çalacaksın mesela, ihtiyacın kadar. Onun için yine kaidelerden girdik, bir kaide daha söyleyelim madem öyle bu hususta ilgili, zaruret ile ilgili. Yani zaruretler kendi miktarları ne kadarsa o kadardır. Yani benim açlıktan ölmemek için ihtiyacım olan kaç lokmadır? Üç mü beş mi altı mı her neyse. O kadarını yiyebilirim. Yoldayım, helal yiyecek bulabileceğimi tahmin ettiğim yere kadar, yere, yetecek kadarını azık olarak alabilirim. Çünkü bir daha açlıktan ölecek hale geldiğim zaman yine açlıktan ölmeyecek kadarını yiyebileceğim. Beraber götürebilirim. Varsa öyle bir ihtimal. Yani miktarı ne kadarsa öyle. Açlıktan öleceksin, haramdan karnını tıka basa doyuramaz. Hatta birçok ilim adamı muhsatlardan istifade edebilmek için senin haram olan bir işi işlemek yolunda olmaman lazım. Faraza, bir yerden bir yere gideceksin. Ne için? Haram bir iş işlemek için. O yolculuğun esnasında yolculuğun getireceği ruhsatlardan veya zaruretlerden istifade edemezsin derler. Bunlar tabi fıkhi meseleler. Üzerinde fazla duracak değiliz. Ama burada şeriate bakalım ve şeriatın hikmetleri üzerinde duralım. Hiç kimse ben... ...dinin bu hükümler yerine getiremem diyemez. Gücüm yok, yetmiyor. Allah yarattığı kulun gücünü en iyi bilendir. Bizim beş vakit namaz kılabilecek güce sahip olduğumuzu bildiği için... ...namaz beş vakit farz. Bizim bir mümin olarak... Malımızın kırkta birini zekat olarak vereceğimizi ve bunun gücümüz içerisinde olduğunu bildiği için farz olsun. da zaten böyle farz kılıyor. Velillahi beyti men istata' iley sebila. Kullar üzerinde, insanlar üzerinde beyti hac etmek Oraya yol bulabilenler için, yol bulma gücüne sahip olanlar için bir haktır. Onlar üzerinde bir haktır. Herkes üzerinde allah Teala böyle demiyor. Men istatâ aileyse bile. Eğer ve lillâhi alel nâsi hüccül beddi ayet kalsaydı, herkes hac zorunda konuldu. Gücü yeten de Ama öyle demedi cenâh Hemen arkasından ben istata ile hesabıyla kaydını koymuş. Oraya gidebilecek gücü ve imkanı bulabilenler içindir bu farz. Onlar hakkındadır. Şeriatın bütün emir ve hükümleri bu hikmete mebnidir. Dolayısıyla dolayısıyla Allah'ın bu emir ve hükmünü bu hükmünü nazar itibara alarak Şeriatın bize koymuş olduğu mükellefiyetleri severek, isteyerek, gönül hoşluğuyla ve ibadete ait özel bir neşeyle yapmamız lazım. Üşenerek, ağır bularak o münafıkların işidir. Münafıklar namaza üşene üşene gelirler. Münafıklar ibadeti yaptıkları zaman o ibadetler hoşlanmayarak yaparlar. Mümin, ibadetini şevkle yapar. Mümin şevkle Allah'a itaat eder. Mümin, Allah'ın yasaklarını yapmamanın ayrıca lezzetini de alır. Haramdan kendinizi alıkoyduğunuz zaman... ...tıpkı bir farzı ifa etmiş gibi zevk alırsınız. Elhamdülillah dersiniz. Onun da kendine ait özel bir zevki var. Çünkü isyan edebilecek imkanın varken... ...Allah'ın azabını düşünerek... ...cennette sabredenlere ve kendilerini haramdan koruyanlara... ...vaad ettiği mükafatlarının güzelliklerini düşünerek kendini alı koyuyorsun o işte. Cenab-ı Allah bizim ifade arındaysa emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak için itikadi ve bir manada nasıl diyelim tasavvuri kuramsal İhtiyaçları ve gerekleri de bize Öğretmiştir Devamında ne diyor bakınız Ve ledeyne Kitabun Yantiku bilhak Bizim Nezdimizde Hakka uygun Olarak konuşan Bir kitap vardır Hak ile konuşan bir kitap vardır Birçok Müfessir bunu ...her bir insanın amel defteri diye şey etmiştir, tefsir etmiştir. Bu durumda bu kitap, her kitap sahibinin kendi kitabının konuşmasını anlayacağı şekilde konuşacak bir kitap olacaktır. Konuşacak o kitap, hem konuşacak hem göreceksin... Hem anlatacak, o yetmeyecek, azalarımız konuşacak. Azalarımız konuşacak. Ellerimiz, ayaklarımız, derilerimiz, her konuşacak. İşte bu bize bir ahiret tasavvuru veriyor. Ve bu tasavvurla biz dünya hayatımızı o tasavvura uygun olarak şekillendiriyoruz. ...o tasavvura uygun olarak hayatımızı ne yapıyoruz? Kurguluyoruz, şekillendiriyoruz. Çünkü diyoruz ki... ...ya Cenab-ı Allah bir defa bu dünyada bana... ...ve hiç kimseye... ...taşıyabileceğinden fazla bir yük yüklememiştir. Üstelik... ...hayır veya şer... ...yaptığım her şeyi de kaydeden bir kitap var... ...ve bu konuşacak. O ve hum la yughlemun. Bir de zulm edilmeyeceğiz. Zulmün olmadığı yerde ne var? Adalet var. Ama Cenab-ı Allah adil olmakla birlikte bir de lütufkardır. Ve rahmeti vasiat kul şey. Ve benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Feseektubuhe lillezine amenü diye devam ediyor. Ben o rahmetimi iman edip salih amel şöyle, şöyle yapanlar için yazıyorum. Yazdım. Vereceğim. Gereğini vereceğim. Allah'ın rahmetini celbeden nedir? İman ve salih ameldir. İman, salih amel ...sabır, sebat gibi Allah'ın övdüğü işler, Allah'ın rahmetinin üzerimize gelmesini sağlayan hususlardır. Allahü Teala'nın ümmeti Muhammed'e bugün ifade ederse, günümüzde şu dünyada yaptıklarına bakarken... Bunların hikmetini veya daha doğrusu sebebini niçin böyle olduğunu biraz da ümmetin Allah'ın rahmetini değil gazabını celbeden işlerle uzun süre vakit kaybetmiş olduğunda aramak lazım. Ümmet uzun bir dönem ve halen Allah'ın rahmetini celbedecek işler yapılıyor. Allah'ın dini çoğu zaman alay konusuydu. Artık alayda da ustalaşıldı. Çok iyi hatırlıyorum öğrenciydik İmam Hatip'te. Galiba bu gar gazinosu vardı biliyorsunuz. <Gülüyor> Yeni kapının orada vardı halim var galiba. Derzfonluk her usta o bir şey cami olacak. Ha? Cami oldular. Ee, nerede? Karimgelendeki. Ha? Öyle mi? Neden? Cami. On saniye geçti hocam cami olacak. Allah Allah. Otren yolun orada ilk evet. şey geçen hiç farkında değilim. Derzfonluk. Doğru demek ki öyledi zaten bu gibi derme çatma yerler, oduncular bilmem neler İstanbul'da hepsinin yeri. Ya bir mescittir veya bir medresedir. Bu tetkik edin öyle göreceksin. Hepsi, hepsi. Kasım Paşa, Sirkecinin karında orada bir yer vardı. Evet. Var. O, Bunlar öyle. Şimdi onu anla, şey edeceğim. Orada Orhan Boran diye birisi vardı. O gazinoda biz tabi gazetelerden okuduk o zaman biz yok İstanbul'da değildik. Müslümanlarla, İmam Hatip'lilerle alay eden bir şey sahnelemiş kendisi. Bir monolog mu diyorlar, ne diyorlarsa. İmam Hatip öğrencileri, İstanbul'un, İstanbul'un İmam Hatip'in öğrencileri, şeyleri vesaireleri bir sefer haber alınca bir sefer gidip orada hadise çıkarmışlar. Bunu yapamaz, söyleyemezsin diye bir tantana çıkmıştı. Şimdi bu bir Tepkidir. Fakat günümüzde Müslümanlar da bu dahi yok. Artı bir de şu var, Müslümanları tepkisiz hale getirmek için ne yaptılar? Çıkardıkları kanunlarla taşları bağladılar, köpekleri serbest bıraktılar. Bu budur. Biz burada tefsir dersi yapıyorken Haydarpaşa karında efendime söyleyeyim İslam tesettürü ayaklar altına alınıyordur. Bu da İslam. Evet. İslami bu nasıl oluyorsa. Eskiden batı tesettüre ciddi ciddi karşıydı. Niçin? Çünkü tesettüre bürünen bir Hanımın konfeksiyon tüketimi olmaz, makyaj tüketimi olmaz. Şimdi baktılar ki ya bu teşettürle konfeksiyon tüketimi daha da artıyor. O yüzden teşettürle ciddi bir mücadele yok. Karşı duruşlar da bitti. Şey bu. Yani bizi biraz da zaman içerisinde. Bir kısmımızı diyelim veya bazı hallerimizi kendilerine benzettiler. Bize razı olunan yerden korkacağız. Kafirin razı olduğu işlerimizden korkmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Yahudilerle Hristiyanlar sen onların dinlerine tabi olmadığın sürece senden razı olmayacaklar. O halde oluyorlarsa bir yerde orada kendimizden korkacağız. Yahudi ve Hristiyan aferin güzel yapıyorsunuz dedikleri yerde Dayık Müslüman olduk hocam. Dayık Müslüman olduk. İşte artık o nasıl oluyorsa o da ben de bilmiyorum olduk işte bu hale geldik. Benzedir. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve unutmayalım. ne yapıyorsak <gülüyor> göreceğiz. يلما تجد كل نفس ما عمل ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تبدل لو O günde her <gülüyor> bir nefis hayır ve kötülük namına ne yaptıysa önüne hazır edilmiş olarak getirecektir. İslam'ın emir ve hükümlerini bu şekilde tahrif edip saptıranlara seslenmek lazım. Bizler Yahudilerin hadis-i şerif gereği Yahudi ve Hristiyanların izledikleri yolların hepsini adım adım izleyeceğiz. Kertenkele deliğine girseler dahi biz de gireceğiz hadis böyle onlar kitaplarını tahrif ettiler bizim kitabımızı lafızıyla manasıyla tahrif etme gücümüz yok ama müminlerin kitapla amellerini tahrif edebiliyoruz müminlerin kitap gereğince amelleri tahrif edilir ne şekilde diyor ki aleyhissalatü vesselam günümüz Erkeklerimizin de kadınlarımızın da. En çok hatırlamaları gereken hadis-i şeriflerden birisi bu olmalı. Diyor ki Sınfâni min ehlin nâr lem arahuma ba'du. Cehennemlik iki sınıf var. Henüz daha onları görmedim. Kavmın معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريحها لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ve inne rihahâ letûcedu min mesireti <Sessizlik> kezâ ve kezâ. İki sınıf var. Cehennemliktir bunlar. Ama henüz onları görmedim. Dikkat buyuruz Bir grubunun elinde... İnek kuyruklarını, sığır kuyruklarını andıran değnekler olacak diyor. Ve o değnekleriyle insanları zulmen dövecekler diyor. İkincisi ise. Giyilmiş fakat çıplak. Kendileri harama meyleden ve başkalarını haramlara meyil ettiren. Başları deve hör andıran kadınlardır diyor. Bunlar cennet kokusunu ne cennete girecekler ne cennet kokusunu alabilecekler. Ve cennet kokusu şu kadar şu kadar uzaklıktan alınır. Olay hadis bu. Her mümin erkek sorumlu olduğu hanımlarla alakalı olarak kızıdır, eşidir vesairesidir. Her mümine kadın Evlenmiş, evlenmemiş, dul vesaire. Mükellef kadın yani. Bu hadisi hatırlayarak yaşamak zorundadır. Yoksa zarar ederler. Zarar eder. Vallahi hadis kelimesi kelimesine hayatta bugün Kelimesi kelimesi. Bu biçim hayat? İyi. Onun için Cenab-ı Allah'tan bizleri, zürriyetimizi, sevdiklerimizi her türlü fitneden muhafaza buyursun. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde azaba düşar olacak olanlar durumu ne? Daha doğrusu niçin bu haldedirler? Bel kılıbhum fi gamatim min hade. İnsanlar İslamı yaşamamalarının çeşitli mazeretlerini ileri sürerler. Çeşitli mazeretlerle niçin yaşamadıklarını anlatmaya çalışırlar. Mazeret üretirler yani kendileri için. Kur'an-ı Kerim işin esası bu değil diyor. Bel, Arapçada, Nahyü'de buna ıdrab denilir. Yani bırakın bu hikayeleri. Bunlar aslı astarı olmayan iddialar demek. Bir manada o. Aksine onların kalpleri... Bundan yani bu öyütten, bu Kur'an'dan, bu Rasul'den yana, evet ben söyleyeyim deve kuşunun teşviti hata olmasın öyle anlatmak hatırıma geldi, deve kuşunun kafasını kuma gömmesi gibi dünyadan habersiz değiller, işin hakikatinden haberdar değillerdir. Diyor. Gamra. Su içinde gömülmek demek. Bunlar da bunların da kalpleri o kadar batıl içerisine gömülmüş ki bu hakikati ima göremeyecek durumda ve gaflet içerisindedirler. Ve lehum e'malun min Ve onların bundan başka amelleri de vardır. Hum lehe amilun. Onlar ise o amellerini yaparlar. Peki, böyle mi devam edecek? Hayır. <Suh> Hatta ize ekhazne mutrafihim bil azab Nihayet biz onların refah, lüks, debdebe içerisinde bulunanlarını azap ile yakalayacak olursak, اِذَا هُمْ Derhal feryadı basarlar. Bağırıp çağırırlar. وَاْوَيْلَا'yı basarlar. Cuar aslında canavarların bağırtısı demek. Izdıraplı insanlar o şekilde bağırıp çağırırlar. Normal bir bağırma da değil. Onlar da böyle olurlar. La tecaru'l-yevm bugün bu şekilde bağırıp çağırmanıza feryadı figan etmenize gerek yok. İnnekum minna la tunsar. Kimse size bize karşı yardım olamaz. Veya bizden size hiçbir yardım ulaşmaz. Yardımınıza kim gelirse gelsin hiçbir faydası olmayacaktır. Ondan sonra onlara hitap 66-67. ayet-i kerimelerde devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki haftadan itibaren görmeye çalışacağız. <gülüyor>